İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. Günaydın İzel. Hoş geldin. Günaydın. Hoş bulduk. Bugün can yok. Evet baş ama baş yine başın. de heyecanlı bir program oluyor. <gülüyor> <gülüyor> cansız dememek evet, için. Cansız dememek için. Evet bu evet. arada Roş Haşanan'da kutlu olsun Haşanan. Teşekkür ederim. Ee, i̇nsanın e, yaratılışı 5780 yıl önce. Evet evet çok ilginç. Çok ilginç. Ben 5, zannediyordum. İşte bilmiyorum kaçıncı kaçıncı yok oluştan söz ediyoruz. 5 6 6 6. Umarım biz 6. E, yok oluşun e, son insanları olmayız. Eee umarım ben de. yani Greta'ya katılıyorum ben de bu konuda direneceğiz. Evet kesinlikle. Haftanın karikatürleri ne, Efendim, ne, neyle başlıyor? Şimdi önce bir istek karikatürüyle başlamak istiyorum. Geçen, geçen hafta da söz etmiştim. İki haftadır yer, yer veremediğim çok güzel bir karikatür bu. Komşumuz e, İran'daki önemli bir soruna, çok önemli bir soruna parmak basıyor bence. Hatırlayacağın gibi e, bu ayın başlarında İran'da Mavi Kız diye anılan evet. bir e, futbol taraftarı genç kadın... E, maç izlemek için stadyuma girmeye çalıştığı gerekçesiyle hapse mahkum olmuştu. Ve buna tepki olarak da Tahran'da devrim mahkemesi önünde kendine e, ateşe vermiş. Hayatını da kaybetmişti maalesef. Evet. E, bu 29 yaşındaki Seher Hudayri, Hudayari isimli e, genç kadın. Öyle mi? Şahruh. Haydari olabilir o, mi? O hayır o çizer. O, çizer. o karikatürün ha. çizeri. Ha. Ruh Haydari evet. Kadıncağız Seher Hudayari ve İstiklal Futbol Takımının taraftarıymış ki onların renkleri maviymiş. Hı. İşte geçen... Ha, e onun için mavi. Evet mavi onun için mavi kız diyorlar. Ha. Mavi kız adını takmışlar. Lakabını daha doğrusu geçen Mart ayında da takımının bu Asya Şampiyonlar Ligi'nde Birleşik Arap Emirlikleri'nden al Ain'le oynayacağı maçı seyretmek için Tahran'daki Azadi Stadyumu'na erkek kılığında girmeye çalıştı fakat yakayı ele verdi maalesef. E niye erkek kılığında giriyor normal gidip kılığında gidip mi? Kadın kılığında giremez yasak. Yasak. Neden yasak? Kadınları İran'da yasak. Kadınlar futbolu yasak. televizyonda seyredebiliyorlar. Belki o da emin değilim ama. Yok bence televizyonda da seyretmesine izin vermeliler. Değil mi? vermemeli. Muhrem mi oluyor? Tabii canım. Her neyse işte o adını ama, şimdi evet. zikrettiğin bu Şahrok Heydari adlı karikatürcü ki kendisi ödüllü bir karikatürcü. Bizim Aydın Doğan Vakfı'ndan da ödül aldı işte. mu Nasıl okunuyor acaba? Şahrok. Şahrok. Roh. Rok. Rok mu? Şahroh Rock Rok daha evet, güzel şah, ya. Tamam. Rok gibi. Evet. Rok gibi evet. Heydari diyelim soyadı. Ee, bunu e, bu karikatürde işte e, futbol stadyumu görüyoruz. Futbol stadyumunu görüyoruz. Ee, taraftarlar değil mi heyecanla maçı izliyorlar. Bir sürü taraftar var. Tam ortalarında da mavi bir e, perdeyle çevrelermiş böyle bir özel alan, bir kabin. ...mavi tabii. perde çekilmiş... Evet, ...taraftanların yanında... hepsi erkek tabii... ...hepsi erkek, ha, yani. tabii, tabii, çok önemli bir ayrıntı bu... Ee, ...bu mavi perdeyle çevril, çevrelenmiş e, alanda, özel alanda... ...o İranlı genç kadını görüyoruz, tek başına oturuyor... E, ...baş örtüsünden anlıyoruz zaten, o başını örtme şeklinden... ...onun İranlı bir kadın olduğunu çok e, kolaylıkla anlayabiliyoruz... E, ...ve e, ne yazık ki ama... Vücudunun üst bölümü yani dirseklerinden yukarısı e, alevler içinde evet. yanıyor. E, artık e, bu duruma rağmen bu yanmasına rağmen karikatür tabii bu e, maçı izlemeye devam ediyor Yolar, evet. heyecanla. Taraftarlık galiba böyle bir şey. Yani evet. kadın erkek dinlemiyor. Öbürleri ee, de hiç umursamadan... ...diğer erkek taraftarlarda... Onlar da heyecanlı. heyecanlı Kimisi yumruğunu bu. kaldırıyor falan. Evet. Maçı iyi gitmiyor herhalde ki hepsi biraz sinirli. Evet. Öfkeli. Ya aslında etkileyici ve düşündürücü bir karikatür bu. Evet, çok. Ee, i̇kinci karikatüre... ...geçecek olursam yarın... ...1 Ekim... ...2019. Yani bundan tam... ...70 yıl önce... ...Mao Setung... Mao Zedong. Mao Zedong, evet. E, Çin Halk Cumhuriyeti'ne e, kuruluşunu daha doğrusu ilan ediyordu. Evet. Ve yarın için Pekin'de muazzam gösteriler düzenlenmiş, hazırla, hazırlanmış. E, önce bir buçuk saatlik müthiş bir e, askeri geçit töreni gerçekleştirilecek. Bunun provaları yapıldı. Çin ordusu konvansiyonel ne kadar silah varsa ve nükleer üstelik bütün e, gücünü ee, askeri gücünü bu geçit töreninde sergileyecekmiş. Ee, hmm. Ardından da yine ünlü sinemacı Zangimun'un yöneteceği çok uzun ve görkemli bir halk gösterisi var. Ve nihayet akşamında da Çinlilerin o meşhur havai fişek gösterileri ki gerçekten de görülmeye değer müthiş bir gösteri. Ben havai fişek bayağı derinden karşı olan biri olarak bu gösterileri... Kuşlar için değil mi? Ve insanlar için. <gülüyor> Ve iklim için, evet, her şey iklim için içinde. çok manasız. Ama bu bir Çin icadı. Barutla birlikte evet. havai fişeği de icat etmişler. Onların geleneksel kültürlerinde evet, onlar var. Onlar üstelik silahta hiç kullanmamışlar icat ederken. Ama şimdi farklı. Şimdi silah olarak. Ama hiç, hiçbir kurulun. şey kötü amaçla kullanılmadı ki. Her şey iyi amaçla evet, icat edildi. Evet doğru. Şimdi mesela siyahları, atakları yaptık. Kendi uçağımızı da yapacağız diyor ya. Evet. Cumhurbaşkanı da gayet iyi amaçlar işte. Yakında barış savaş için, uçağı yapacağız. Barış yapacağım. içindir bu. Evet barış için. Kesinlikle. Yakında savaş uçağı yapacağız barış için. Evet. Barış için biz, biz ekledik. Barış yapmak için savaşmamız lazım. Evet kesin. Bu kadar basit formül. <gülüyor> Peki karikatüre geçelim. Ee, Norveçli bir sanatçı bu kere. Ee, Fingraf... Pin graf ee, çok güzel bir grafik çalışma aslında. Ee, karikatürün kendisi tamamen Çin Halk Cumhuriyeti'nin bayrağı. Yani evet. e, hatırlatalım e, bayrağı, böyle dikdörtken, kızıl bir zemini var bayrağın. Sol üst köşede de e, biri daha büyük, diğerleri daha küçük olmak üzere beş tane sarı yıldızdan oluşuyor Çin Halk Cumhuriyeti bayrağı. Bu büyük yıldız e, Çin Komünist Partisi'ni. ...diğer e, dört küçük yıldız ise... ...Çin halkını temsil ediyor bayrakta. Hmm. E, bu da tabii Çin halkının... E, ...Çin Komünist Partisi'nin önderliğindeki... ...büyük birliğini... ...yani beraberliğini ifade ediyormuş... ...sembolize ediyormuş. Hmm. Şimdi Fingraf ne yapmış? Bu yapıyı hiç bozmadan... Yıldızların üzerinde küçük küçük rotuşlar yapmış. Minik rotuşlar yapmış. Örneğin Çin Komünist Partisi'ni temsil eden o büyük yıldızın tepsisine bir tane melon samamca amca şapkası oturtmuş. Hmm. Değil mi? Evet. Hoş olmuş yıldız. Ee, onu çevreleyen dört yıldızın tepelerine de birer e, görebiliyor musun e, Ömer Hocam? İşte uğraşıyorum. Askerini küçük e, yeşil. Mi? Evet yeşil. E, polis kepi veya asker kepi evet. kondurmuş gayet güzel dört yıldızlı. Dolayısıyla e, işte o samamca şapkalı e, Çin Komünist Partisini temsil eden e, yıldıza bağlı e, dört tane küçük e, polis var. Ellerinde de sopalar bir küçük bir çizgiyle de sopa koymuş. E, job değilim. Job diyelim evet job. E, Hoş olmuş yani karikatı ve olmuş. durumu da çok güzel anlatıyor. Ee, aslında yoruma da pek e, gerek yok. Ee, yani Mao'nun kurduğu Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70 yıl sonrasındaki durumu e, gayet güzel e, çıplaklıkla öne seriyor Norveçli sanatçı. Yalnız bu Norveçli sanatçı e, neydi? E, fin Graf. Çin vizesi alır mı bundan sonra bilmiyorum. <gülüyor> Biraz. Almak ister mi onu da bilmiyorum. Almak istemez herhalde <gülüyor> denemesin de daha iyi. Burada Uygurları temsil eden hangisi? Bir milyon Yok Uygurlar onlar, yok. Bayrağın arka tarafında kalıyor. Aha, öyle <gülüyor> Tamam. Şeyi çevirmek lazım, sayfayı çevirmek lazım. Uygur Müslümanlar, ee, evet. <gülüyor> evet, Çinliler... Çin Halk Cumhuriyeti daha doğrusu 70. yılını kutlaya dursun. 2 Ekim günü Osman Kavala'da 62. doğum gününü kutlayacak. Evet. Parmaklıların ardından. Maalesef. Ee, Osman Kavala'nın doğum günü için sosyal medyada bir kampanya başlatıldı. Ee, Gezi davasının tek tut, tutuklu sanığı olan Kavala'nın arkadaşları... E, ...hashtag sevgili Osman Kavala başlığıyla bir kampanya başlatılar. Ve burada insanlar Osman Kavala ile ilgili anı, duygu ve düşüncelerini... Ee, ...sanatsal ürün üretimlerine yani tanısınlar tanımasınlar duydukları şekliyle tanıdıkları bildikleri şekliyle paylaşmaları... ...ve kendilerini diledikleri gibi ifade etmeleri bekleniyor. Hı -hı. Bu da 2 Ekim'de e, kutlanacak e, doğum günü. E, açıklamada da iki yıldır somut olmayan delillerle tutuklu olan Osman Kavala'nın doğum gününün 2 Ekim olduğu öte yandan 8-9... Ekim tarihlerinde de Gezi Parkı davasının üçüncü duruşmasının görüleceği hatırlatıldı. Şimdi ben bu açıklama üzerine e, karikatürleri araştırdım biraz, aradım, tanıdım. E, bir tek Kemal Gökhan Gürses'in çizdiği e, "Özgürlük Savaşçısı" e, adlı bir karikatürü var ki burada e, savaşçı ibaresinin üstünü silmiş ve e, "Özgürlük Barışçısı". ...ifadesi diye yazmış... ...yanında da çok güzel bir Osman Kavala portresi... ...bulunuyordu... ...fakat onun dışında karikatür bulamadım... ...bu nedenle bir yıl kadar... ...geriye sardım... ...ve Leman dergisinde... ...geçen yıl... yayınlanmış olan... ...hatta 12 Kasım'da... ...yayınlanmış olan... ...bir karikatürü... ...burada anlatmak istiyorum şimdi... Haftanın karikatürlerine pek uygun düşmüyor ama hala gündemde olan ve değişmeyen bir konu galiba. Şimdi karikatürde Kavala'yı hücresinde o demir parmaklıklı pencerenin dışından ona bakan bir yargıçla konuşurken görüyoruz. Kavala şaşkınlıkla iki elini açmış böyle soruyor yargıca. Benim suçum ne? Yargıç o yüz ifadesinden... Anladığım kadarıyla e, böyle üzgün ve şaşkın hatta. Hı -hı. E, böyle saflıkla yanıtlıyor Osman Kavala'nın o benim suçum ne sorusunu. Vallahi biz de bilmiyoruz Osman Bey. Bilsek iddianamenizi yazardık. Çünkü evet bu geçen sene yazılmış ama bir, bir yıldan uzunca bir süre bir iddianame... Pek... Yazılmadan bekleyin. Daha sonradan yazıldı ve yazı, yazılınca Yazıl, da insan... Yazılmasaydı da olmaz daha, mıydı? Daha, evet, oldu. Yani yazıldı da ne oldu diyesi geliyor insanın. Çünkü ee, anlaşılamadı ne oldu. Evet. Tamam de evet. Yani sonuçta bence bu karikatür hala güncelliğini koruyor. Yani bayatlamamış bir karikatür bu. Ee, Kesinlikle. Evet. Şimdi geçen hafta e, çok önemli bir olay oldu tabii. E, Açık Radyo'da buna... Büyük ölçüde değindi, değiniyor, yıllardır değiniyor. Perşembe günüydü. Bayağı bir sarsıldık, sallandık. Hala, hala zaman zaman böyle sallanıyoruz, sarsılıyoruz. Son bu 5.5,7'lik İstanbul depremi. 5.7 mi 5.8 mi onu tam bilemedik ama. Yani 5.8 e, diyelim. Karikatürcülerimiz çoğu. ...bu depreme odaklandılar gerçekten. Özellikle de betonlaşan... ...veya AVM'lere dönüşen... ...toplama alanları hakkında... E, ...bolca deprem karikatürü çizildi. Yani çok sayıda çizildi. Fakat bir karikatür var ki... E, aslında İstanbul'u bekleyen tehlikeyi o kadar net, o kadar bulgulayıcı bir şekilde anlatıyor ki ben bunu Turgut Çeviker'in sayfasından aldım. O da çok etkilenmiş. Gördüğüm en güzel deprem karikatürü, İstanbul depremi karikatürü diyor şimdiye kadar. Grafik olarak çok yalın ve bir o kadar da çarpıcı bir karikatür bu. Evet, gerçekten ee, öyle. Şimdi ben de bakınca bunu, görüyorum. bunu <gülüyor> evet çizen koca bir depremzede karikatürcu dostumuz Muhammed Şeng Şengöz. Ee, aslında çok basit bir karikatür. O İstanbul'un klasikleşmiş siluetini görüyoruz çizgi halinde. Yani e, beyaz zemin üzerine siyah bir çizgi olarak Sultanahmet Camii, oradan Ayasofya'ya doğru gidiyor ve o çizgi. Böyle yükselip alçalıyor çizgi. Böyle sert hareketlerle yükselip alçalıyor. O yükselip alçalırken de Sultanahmet Camii, Ayasofya falan çıkıyor ortaya. Yani tıpkı bir yer hareketlerini ölçen bir sismografın kağıt rulosuna kaydettiği çizgi. Evet. Tamamen öyle bir çizgi. Yani e, İstanbul'un tarihi silüeti bir sismograf çizgisi oluyor ki... Yani İstanbul'un depremine... E, bu logo olabilecek bir karikatür başlığı. Ah çok başarılı yani evet. etkileyici ve ürkütücü. <gülüyor> karikatür ürkütücüdür zaten hocam. Evet evet. Korkutur, korkutur. Bundan sonraki karikatürümüzün e, başlığı zaten korku ve nefret. Hmm. Kimden söz ettiğimi anladınız herhalde. E, Yok. Greta. Hmm. Hmm. Bu Birleşmiş Milletler'deki konuşmasından sonra bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ee, bir anda da e, siz de çok iyi biliyorsunuz sosyal medyanın nefret objesi haline e, geldi. Bu da büyük bir başarı tabii. Evet ee, ama 600 bin kişinin önünde konuşurken Monreal'de pek nefret ettikleri söylenemem. O Monreal, orası başka. <gülüyor> <gülüyor> orası başka bütün bir dünya. Bütün konuşmasını biraz önce evet, Gelirken çalıştım. yolda dinliyordum. Evet, enteresan onu sonra bir daha dinleyeceğim o konuşmayı. Şimdi tabii Greta hakkında ama e, o kadar şeyler söylendi, o kadar e, e, kötü şeyler yazıldı ki yani insan hakikaten hayret ediyor. Hatta bir Fox e, News e, yorumcusu, adı da Laura In Ingram, e, Greta için ruh hastası İsveçli kız dedi. Yani sonradan özür diledi gerçi ama yani no, ee, özür dilemek zorunda kaldı, zorunda kaldı. çok büyük evet, bir tepki evet, aldı çünkü evet. yani. Şimdi karikatürümüz de tam bu konuda. Bunu Counterpoint adlı bir Amerikan karikatür portalından aldım. Burada çok ünlü, çok iyi karikatürcüler... ...fakat işsiz kalan karikatürcüler çiziyor bu hmm. Counterpoint'ta. Çoğunluğu işsiz kalmış karikatürcüler. Chris Brit çizdi bu karikatürü. Karikatürün adı biraz önce söylediğim gibi... ...Korku ve Nefret. Karikatürün sol üst köşesinde Greta... ...sol alt köşesinde pardon... ...Greta Thunberg'i görüyoruz... ...Talk about a toxic climate... ...yani zehirli bir iklim... ...hakkında konuşmak gibi bir şeyler... ...yani Hı. konuşuyor... Yani konuşuyor. Ze zehirli iklimden bahsederken... Evet. ...o anlama evet, gelen bir şeyler söylüyor... ...karşısında ise... ...bir grup böyle öfkeli figür var... ...öfkeli insanlar var... ...bunlardan bir tanesi... ...Trump, onu hemen tanıyoruz böyle yüz ifadesi, sarı, turuncuya çalan saçlarıyla. O da o anda bir bilimsel kitabı çöpe atıyor. Science diye yazıyor kitabın üstünde. Çöpte de yakıyor kitabı. Bir yandan da insanları en iyi ben etkilerim diyor, ben bilirim havasında. Bir de rozet takmış dikkat edersen. Cage Greta, Greta Kafese diye bir rozet, rozet takmış. Trump. Karikatür bu. Hapsedilsin evet, diye. Evet. Evet, ciddiye almamak lazım tabii. Evet. Ee, şimdi... ...Trump'ın hemen altında... ...bir Amerikan magandası görüyoruz. O da parmağıyla... ...Greta'yı işaret ediyor. Öfkeyle böyle... E, ...haykırıyor. Öl diye bağırıyor Greta'ya. <gülüyor> şimdi bu maganda... E, ...çok enteresan. Onun üstünde... ...o magandanın üstünde bir maganda daha var. Trump'ın bu defa solunda... Aslında o e, MAGA diye bir tişört giymiş. MAGA'nın <gülüyor> MAGA'sı, evet. E, MAGA aslında da, e, biliyorsun o Trump'ın 2016 seçimlerindeki kampanyasının e, kısaltılmış adı yani evet. baş harfleri. Make America Great Again. Amerika'yı tekrar büyük yapalım. Evet. MAGA bu. Şimdi <gülüyor> ben merak ettim. Acaba bizdeki bu MAGA'nın da kelimesini biz bundan mı türettik? Ee, ...acaba şeye <gülüyor> sorsak mı... ...Didem Gürzapla, Kerem Doğan'a... ...binden sonra program yapacaklar... ...bu evet, maganda evet, kelimesinin kökeni nedir... <gülüyor> ...neyse bu magamız... ...veya magandamız... ...o da parmağıyla Greta'yı işaret ediyor... ...ve öfkeyle haykırıyor... ...Meksika'ya geri dön... ...seni salak İsviçli... İ ...İsveçli... <gülüyor> ...İsveç'te zaten Meksika'nın... ...kapı komşusu değil evet, mi... ...biraz de. altında yer alıyor... <gülüyor> Evet, e, karikatürcü e, Brit aslında da bu çizimle bence Trump'ın destekçilerini ve sağ kanat e, çılgınlarını tamamen stereotipleştirmiş. Yani yeni bir stereotip yaratmış, yaratılıyor şu anda. Bunlar da bu Amerikan magandaları e, ki dünyada da bolca var bunlar galiba, evet, cehalet. Evet. Fakat geliyor. şey, e, ben, ben de bu vesileyle e, şeyde... E, ...gazete Duvar'a da... ...İrfan Aktan'a... E, ...geniş çaplı bir mülakat verdi. Ha evet, evet gördüm. Okudum. Orada da şeyi de hatırlattım. Aynı gün 1962'de... O, şeyin, ...bütün kuşların... ...sustuğunu söyleyen... ...Rachel Carson'ın... ...kitabı çıktığı zaman... ...DDT pestisitlerin Dünyayı... Dünyadaki biyolojik hayatı yani bütün hayatı derinden etkileyeceğini söylediği için bilim kadını ona evde kalmış çatlak karı diye de ağır saldırılar gelmişti. Onun için pek yabancısı olduğumuz bir şey değil bu. Bütün çevre hareketinin de çok büyük bir bölümünde onun bu girişiminden sonra, kitabından sonra çıktığını da söyleyebiliriz. Ama çok doğal bir şey bu. Yani böyle evet. bir tepki olmasa yani bu hareketler bu çevre hareketi, eylemler falan ne bileyim sessizlikle karşılanır ki olmaz. Yani taraftarlar çok fazla ses çıkarmaz aslında bu gibi durumlarda. Evet. evet, evet. Bu MAGA bir de tabii kullanılan sloganlarından bir tanesi de şey bu bütün 7 milyona yakın insan yani dünyanın Binde biri de sokaklardaydı. Bir hafta içinde, sekiz evet. gün içinde. Ee, ve onlardan kullanılan bir şeylerden bir tanesi de gene MAGA'ydı. Make, make bilmem ne Amerika Greta Again. Ha Greta. <gülüyor> güzel, Gide, güzel. yapılan o da o da maga. O, da. o, da maga ama, o Greta, da, maga. Greta maga. Yani Greta'nın Birleşmiş Milletler konuşması çok büyük etki çünkü otoriteye baş kaldıran her zaman yani sağcı olması şart değil. Yani insanın ruhundaki evet. bence yani psikanalist, psikanalist, psikolog, psikiyatrist falan değilim ama galiba insanın içinde böyle bir ah, yani büyüklere, otoriteye nasıl karşı çıkılır duygusu var. Yani evet. Onun da bir etkisi olsa gerek. Rahatsız ediyor yani Do ama etsin de. gelen bir evet. şey, bir rahatsızlık. <gülüyor> ama <gülüyor> Japonya'da bile e, büyük bir kalabalık olduğunu görünce ki en büyük büyüklere saygı evet. orada görülür. Baya e, etkileyici bir şey. Sen o, de zaten büyük... yazmışsın şalom'da. Ha evet daha yayınlanmadı ama. Yayınlanmadı değil mi? Evet. Güzel inşallah yayınlanır. Parlak gelecek vadiden bir mutlu küçük kız. O benim değil ama. O alıntı Trump'tan. <gülüyor> Trump'tan. Evet. evet. <gülüyor> karikatürü bitirelim. Evet. E, çünkü en kenarda sağda bu aynı karikatürün işte şeyin karikatürü, e, Britin karikatürünün en sağında Fox News sunucusunu görüyoruz, hmm. Laura Ingram hmm. ve arkadaki logoda da Fox News yerine Fox Spews yazısı okunuyor. <gülüyor> Logoyu da tarif etmiş. Ben baktım Fox Spews biraz kusmuk... anlamına evet. geliyor değil mi? Böyle bir evet. karikatürde de Laura Ingram gözlerini kısmış, ağzını ardına kadar açmış. Çok affedersiniz ama istifra ediyor. <gülüyor> yani e, ve bir yandan da bağırıyordu yani siz akıl hastasısınız Mısır tarlası çocukları beni hasta ediyorsunuz diye böyle Çavdar tarlası e, Çavdar tarlası çocuklarına da bir gönderme bu tabii tabi ya yani aslında Stephen King'in Mısır Tarlası Çocukları diye bir romanı var. Onu bilmiyorum. Ve ben. onun dizisi e, oynamış Amerika'da. Ben araştırdım biraz ne demek istiyor diye. Ben de öyle Çavdar Tarlası ben, Çocukları'nı gönderme zannettim C. ama... Ben Selvincer'den Fakat... E, araştırınca baktım Mısır Tarlası Çocukları diye bir dizi ve filmi varmış. Ve hmm. orada avare dolaşan bir takım çocuklar e, tabii Stephen King olunca da herhalde e, korku da vardır. Korkuştur da falan. Evet. O ona gönderme yapıyor gibi geldi. Çok emin değilim ama. Evet doğru. Sen haklısın. Ben de e, bilmiyordum. Bu arada bir şey daha da ben ilave etmek istiyorum. E, böyle küçük çocuklara e, tam öfkelenen çıldıran büyükler için bir yardım servisi kurulmuş. Videosu var. ben Greta'dan nefret ediyorum falan diye bence buyurun servisimiz emrinizdedir. Şunları yapabiliriz. Ne sizin için ne yapabiliriz diyorlar. İşte bu birleşmiş sahte birleşmiş milletlerde on insanlara liderlere küfreden cücük çocuk çocuklardan nefret ediyorum diyor videodaki adam. ...gayet nazik servisteki... ...acil servis orası... E, ...o gerçek birleşmiş milletler... ...genel kuruluydu efendim diyor... ...adam düşüp elinden telefon düşüp... ...bayılıyor mesela... Sinan, böyle, bir şey, ...böyle bir şey de gündeme gelmiş. ...güzelmiş... <gülüyor> Güzelmiş. E, ...kaç biliyoruz? 100? <gülüyor> Bilmiyorum... ...onu bakmak lazım... ...bir <gülüyor> şey... <gülüyor> İyi ben son olarak müjdeli bir haber ve e, oldukça da komik bulduğum e, gerçekçi bir karikatürle kapatmak istiyorum. E, haftanın karikatürlerini. Fransa'da ve yanılmıyorsam İngiltere'de ve Avrupa'nın bazı ülkelerinde 2021'den itibaren özellikle çocuklara sunulan gıda e, hazır gıda ürünlerinde plastiğe artık yer verilmeyecek. Hmm. E, ve... Ee, bunun üzerine Fransa'daki McDonald's zincirinin CEO'su Nafval Trabelsi Trabelsi çok müjdeli bir haber duyurdu. Ee, bu kanunun uygulanmaya geçmesini beklemeden yani 2021 be be beklemeden bu Ekim ayından itibaren yani yarından itibaren Fransa'daki 1500'ü aşkın McDonald's dükkanında artık plastik kamış... ...vesair o plastik ürünlerin... ...kullanımına tamamen son verilecek Dünya kurtuldu işte tamam bitti bu iş. Değil mi? Evet. Harika. Ama çocuklar mutlu değil. Niye? E şimdi bunu <gülüyor> bu karikatürde... ...görüyoruz. Şimdi Şarmak çizmiş... ...Christophe Şarmak diye bir Fransız... ...karikatürcü. Karikatürde böyle... E, ...bir afacan... ...bir çocuğu görüyoruz. E, şapkası... ...yani kepi ve... Kars ...tişörtü keşke. PSG... E, ...Paris Saint Germain... E, ...forması... Sol elinde de bir McDonald's kutusu var. Diğer elinde ise plastik bir kamış tutuyor. Ama bir halde üzgün. Çünkü McDonald's bu plastik ürünlere son verme kararını duymuş. Niye üzülüyor? O da kamışın ucunda bunun ipucu. <gülüyor> Isırıp parçalamış çocuk kamışı. Diyor ki ya yazık oldu diyor. Azıcık lezzeti olan tek şeylerdi bu kamışlar diyor. <gülüyor> <gülüyor> o da gitti Şimdi bu biraz e, evet güldüğüm bir karikatür bununla kapatmak istedim. Evet, çünkü hangisini koyuyoruz seçiyoruz? E, vallahi can benim yok artık biz ikimiz e, oy yok, birliği hakkı. olursa ne hala yoksa basamayız. Hiçbir benim oyum şeyden yana e, deprem karikatüründen yana ama. E, evet tamam ben de dedim. De nefret seçiyorum. ve korkuyu da e, kullanabiliriz. E, ama deprem, deprem, deprem böyle güzel deprem, duracak deprem, sanki. Evet, evet. Tamam, katılıyorum. Ben Peki, yine. oy birliği. Oy birliği oldu gene. İzal, çok teşekkür ederiz. Bu arada ben kirli çıkıyor destekçisi Hamdi Nur Yazıcı Engin'e de teşekkür ederek kapatayım. İzal Rozental ile haftanın karikatürleri.